Să mai ştiam ardei, aico aico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 Ne compunnie nu strabocica Davi cu suntcaci Macca vie ne go și mi goda Peci mă săți pevaciar cuprokiro Vi ne goși mi goda Wedziemy seradry ja nicku szpiewa Wedzie na wiestyku, po łasyga Na tym wiestyku, na tym polanie Weźmy se śpiewa, czy Na tym na tym polanie Będziemy se śpiewać, razem, To zobaczymy, ja nikt już nie na tym polanie, na tym sku, będziemy se şpiewać, razem na, tym polanie, na tym Değerli dostlar hepinize merhabalar. Maammer ben. Sevgiler saygılar gönderiyorum hepinize. Tuna'nın beri yanında bugün Polonya'dayız. Polonya'nın Slovakya sınırında. Ee, benim zaman zaman karışık programlarda da e, örnekler verdiğim bir bölgeden Tatra dağlarından bahsedeceğim size. Ve Tatra dağları tabii bir yanı Slovakya bir yanı e, Polonya olan dağlar biz bu benzer müzik geleneklerinin Polonya tarafına ait olan e, bölümünden bahsedeceğiz bugün ve son dönemde elime geçen harika topluluklardan ya da kapelalardan bahsedeceğim. Çünkü ansambul e, ya da e, grup sözcüğü yerine e, Polonya'da kapela sözcüğü daha çok e, gündemde daha çok e, revaçta. E, Klezmer toplulukları arasında da yani Yahudi müziği arasında e, Yahudi müziği geleneğinde de bu, bu sözcüğün önemli bir e, yeri var. E, hatta kapela ya da kapele diye bir topluluk da var doğrudan. Klezmer müziği çalan e, en eski bu. Klezmer müziğinin yeniden canlandığı 1980'lerden itibaren e, kurulup birçok albüm yapan topluluklardan biri. Tabii bugün konumuz Klezmer değil. Klezmer. Tatra Dağları'ndaki müzik aslında genel olarak oturaklı karakteriyle, ağır karakteriyle ve diğer taraftan da e, birazcık yabanıl karakteriyle e, öne çıkmış bir müzik geleneği. Hani dağlılıkla yabanıllık genellikle birbirine özdeş, birbiriyle e, akraba e, sözcükler, yani en azından çağrışım düzeyinde böyle. Ee, hani dağlı dendiği zaman e, bir uzaklık, bir e, yabanılık, bir yabanılık e, düşünülüyor genellikle. Tabii ki burada olumsuz anlamdan bahsetmiyorum, olumsuz çağrışımlardan. Yalnızca bir e, karakter belirlemesinden bahsediyorum. E, 20. yüzyıl başından itibaren yani ilk e, kayıt teknolojileri e, bulunduktan itibaren... Bu bölgenin müziği çok dikkat çekmiş. Hani dünyanın pek çok ilginç müzik geleneği var ama e, 20. yüzyıl başlarında bu geleneklerin çok kaydedilmediğini, dikkat çekmediğini, bilinmediğini e, görüyoruz. Oysa e, bir takım başka müziklerle beraber işte Güney Arnavutluk müziği olabilir. E, benim ilk aklıma gelen onlar özellikle e, Bulgar müziği olabilir. İle birlikte bu Tatra Dağları'nın müzik geleneğine de dikkat çekmiş ve 78'lik plaklara, taş plaklara aktarılmış. Özellikle 20'lerin ortasında çok kayıt var böyle ve bu kayıtlardan oluşturulmuş en az 3-4 tane albüm biliyorum. Ve onlardan kayıtlarda çaldığımı zannediyorum. Reha Uzun, sevgili Reha abinin kulaklarını yine çınlatıyorum. O da sever bu müziği. Genellikle tabii kemanlar önde. Ee, en az iki keman, e, bir ve bir e, kontrubas, tipik yaylı e, ekibi çalıyor bu parçaları. E, hem e, Slovakya tarafında hem de Polonya tarafında bu genel olarak böyle. Ama istisnalar var. Onları program sonlarına doğru e, duyacaksınız zaten. E, özellikle istisnai örnekleri de e, koymak istedim ki... Ee, ...bu portreyi... ...daha eksiksiz kılalım diye... Ee, ...bir de... E, ...o tipik... ...ağır karakterli Tatra... ...müziğini dinlemek hakikaten, hakikaten zor... Ee, ...o zorluğu da... ...düşünerek... ...birazcık daha onun... ...özgün karakterini canlı şarkılara doğru... ...zorlayıp... E, ...yine de o, o... ...Tatra dağlarının karakterinden ayrılmadan... ...bir program oluşturmak istedim ki... E, Kapela Harnosiye ee, bu görece kural dışı durumlardan birisi ee, çok canlı bir müzikleri var. Bu bölgenin gene, genel karakterinden birazcık farklı ee, ama yine temel taşlar aynı. Kapela Kapela Harnosiye'den canlı bir dans havası dinledik. Şimdi e, iki parçamız daha var. Ee, burada en temel iki ritim dört dörtlük. İki dörtlük ve vahşler var. Vahşlerde e, diğer ritimlerden daha az olmakla birlikte karşımıza çıkıyor. E, yeniden programın başını dinlediğimiz kapela Arnusiyeyi dinliyoruz. <gülüyor> to jęk potkała miła a ty anu nie pijdu potadować to dobro medyna Jest po promenadzie na ha. Ty, no nie pij budki, pa, powódca, Tıksın abidina, Doğuyor doğru Niełołapis i wie rani ran I jakiż ty jest prosty jano na nie wieco rani rano I jakiś ty jest prosty jaot Nie było ale za sobą to piszą, ale za sobą to Thank <laughs> you. Söyle bana ki, bayağı Hey, Evet Polonya'dan Slovakya sınırından... Tatra Dağları'ndan müzik dinlediğimiz bu programı... ...Kapella Harnusie'nin müziğiyle açtık. Ee, önemli bir not, onu az önce söylemeyi unuttum. Ee, aslında... kapela Harnusie'nin müziği... ...Slovak ya da ki Tatra... E, ...müziğine daha yakın. Ee, bu topluluğun geldiği coğrafiyi, ...köyü, kasabayı tam bilmiyorum ama muhtemelen... Ee, Slovakya sınırına daha yakın e, bir bölge olabilir ki etkileşim e, daha fazla. E, daha tipik olan e, Tatra şarkılarına göre, Tatra topluluklarına göre Polonya'daki. Dinleyeceğimiz e, albüm şimdi yine bir Tatra topluluğu. Kapela Andrea Obrochty Bardusia. Kapela Andra, Andrea Obrochty gerçekten ee, özel topluluklara da biri Yine üç parça seçtim Birbirine bağlı olarak sizler, Sizlerle paylaşmak için Ve Capella Andrea Obrohti Hey nie yedna, nie yedna, hey. Dostlar Tatra Dağları'nda Polonya'da dolaştığımız programda dinlediğimiz topluluk Kapela Andrea Obrochdi idi. Şimdi başka bir Capella, Josefa, Josefa Gassensi Brzagi topluluğunun ismi. Ee, yine üç parça seçtim sizlere ve Tatra Dağları'nın Polonya tarafındaki gezimizi sürdürüyoruz. Capella Josefa Gassiensi Brzegi dinledik. Ee, bu işte tam tipik Tatra dağları müziğiydi Polonya'dan. Ee, oldukça arakter, ağır karakterli bir müzik olduğunu genel olarak söylemiştim zaten ee, en baştaki açıklamamda. Dinleyeceğimiz albüm Karpieli e, ve Kozceriska'dan Kosti, e, müzik adını ...taşıyor. E, bu albüm Slovak etkisini yine baştaki kapela Harnusia gibi e, taşıyan albümlerden biri. Çok net bir, şey, bir şekilde Slovak etkisini görüyoruz burada. Slovak e, tatra müziği etkisini. E, çok net olarak e, biraz sonra seçtiğim dört küçük parçadan birisinde Fuyara adındaki e, büyük üflemeli çalgıdan e, bir ses duyacaksınız. İkinci parça, din, dinleyeceğiniz ikinci parça da bu topluluktan. E, Fuyara e, bütün dünyada e, çok ilgiyle takip edilen etnomüzikologlar tarafından e, e, ilginç bulunan çalgılardan biri. Oldukça bir, e, uzun bir nefesli bir çeşit flüt tabii ki. E, onu da duyacağız. Dolayısıyla e, çok net olarak e, Slovak etkisini görüyoruz. Ayrıca az önce de duyduk Tatra Dağları'nda küçük bir flüt de var. Ondan duyacağız biraz sonra. E, Karpieli ve Kosjeriska'dan müzik adlı albümünde albümde dört küçük parça dinliyoruz. Evet değerli dostlar Carpiele e, ve Kostieska'dan müzik adlı albümü dinledik. E, hemen bir düzeltme yapayım. Huyara dediğimiz Slovak çalgısını bundan sonraki albümde duyacağız. Bir e, karıştırma yaşamışım kendi kendime. E, oldukça zor bir ismi var bu topluluğun. Bu foto poto, e, Potocaniye Biyolo-Potojaniye topluluğun ismi. Ee, yine Slovak etkilerini barındıran e, sonuçta bu Tatra bölgesi yine Polonya Slovakya etkileşimini ortaya koyan bir bölge olduğu için e, ve e, olabildiği kadar farklı soundları size duyurabilmek için e, bu topluluğu da e, seçme ihtiyacı duydum. E, çünkü özellikle Slovak etkisi girdiği zaman birazcık daha Melodi Güçleniyor. Daha e, kolay dinlenir bir duruma geliyor. Dediğim gibi e, Polonya Tatra Dağları, Polonya'ya ait olan bölümün müziği e, hiç kolay değil genel olarak dinlemesi. Evet, e, bir yolu Potoceni'den dinleyeceğimiz parçanın e, ilki canlı bir parça. Onlardan üç parça daha seçtim. Yani toplam dört parça da e, Były okupy kutudziany dynięć jest, że chujary, e, bo a ządzie anna tym büyük nefestyczalgi, slołowakczalgi, chujary, e, butoptyluk ten dynięć jest. Gdzie trzech koron szczyt sięga niebios chmur Już od wieków lud blisaków Polski gór Każdy w lisach zdrów Swoją łódkę paha Lef Dunajcu Wiarę w sercu Szczęście w domu ma Gdzie Dunajca prąd Niesie łódek snur, A na każdej gości Pełno jest w lisachów Każdy w lisach z dróg Swoją łódkę pa Den Dunajcu Wiarę w sercu Szczęście w domu ma Gdzie Dunajca skręt Targa pienin brzeg Koło drogi Lod ubogi pioski swe Każdy flisak zdrów, Swoją łutkę pcha. Breddu najcu, Wiarę sercu, Szczęście w domu ma. Tędy je au król, Jan Karimierz zwan. Przez Sobszański, Górski, Do ojczyzny bram. Każdy flisak z drów swoją łódkę ledu nad u wiary sercu szczęście domuma a gdy szwedzki wróg wosk mieczyc się staro ze szwedami kamieniami walczył flisak Każdy w lisak zrób Swoją łódkę ma Hleb dudajcu Wiarę sercu Szczęście w domu ma Piękny widok stąd Cudny wiatru wie Lecz piękniejszy Lecz cudniejszy Jest w śpiew Dażdy felizak zdrów swoją łódkę pał, lednu dai z ma Charlotte! Dağlarından Tatra Dağları'ndan müzik dinlediğimiz Polonya'nın Tatra Dağları'ndan müzik dinlediğimiz bu programda sözümü bir türlü tutamadım bir türlü yakalayamadım bu fuyara şarkısını ama hemen size küçücük bir fuyara sesi duyuralım e, ileride belki fuyara çalgısıyla ilgili ayrı bir program yaparız küçücük bir duyuralım bakalım. bir türlü duyar, duyuramadığım bu gizemli çalgının fuyara dediğimiz çalgının sesi buydu. Dediğim gibi belki ileride fuyara ile ilgili ayrı bir program yaparız. Son topluluk e, Kapela Goralski Çupaga. E, Goral diyorlar dağlar kendilerine. Bütün Slav toplumlarda böyle geçer. Kosova'da da Gorallar vardır. E, meşhur Goralı da oradan gelir zaten. E, Goralski Çupaga Harika bir topluluk. Ee, onlardan seçtiğim iki parçayla Bolonya'nın Tatra Dağları'ndan müzik dinlediğimiz programı sonlandırıyoruz. Hapzi! Hamazı Sevgili dostlar bu neşeli şarkılarla e, Kapela Goralski Çivpaga topluluğuyla bugünkü programımızı bitirmiş olduk. Program sonrasında 15 dakika yine telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 4040 Ayrıca Tuna'nın Beriyeni programlarını artık Tuna'nın Tuna Beriyeni e, blogspot.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Bir süre sonra bugünkü programda yüklenecek yakın bir zamanda. Hem 2013'ün bütün programlarını hem de daha önce yaptığım konuklu programları dinlemeniz mümkün oradan. Tuna'nın Önümüzdeki hafta görüşmek üzere sevgiler, saygılar, sevgili Mert'i ve Serhan Asker'e teşekkürlerimi gönderiyorum. să-n spun n-aioc când seavi să-mă